Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar: Ekmeğer Tan, Günselibaki ve Sarp Keskiner.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 Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra Bağımsızlar'dan bağımsızlar.org adresinde bulabilir. İnfo adresinden bizimle iletişime geçebilir. Ve Instagram'da bizi bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben günseli İbaki, Bağımsızlar ekibiyle bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğumuz Demolab Fotoğraf Kollektifinden Cevahir Akbaş, Bekir Dindar ve Derya Ülker. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş bulduk. Ben Hoş bulduk. Şimdi e, kente dair alternatif bir görme biçimini yaratmak üzere yola çıktı Demolab e, inisiyatifi. E, kendini disiplinler arası içerikler üreten, araştırma ve belgeleme üzerine yoğunlaşan tematik bir inisiyatif olarak kısaca tanımlıyor. Öncelikle Cevay sana sormak istiyorum. yani Kendini de böyle kısaca tanıtarak nasıl bir araya geldiniz, birbirinizi daha önceden tanıyor muydunuz veya... E, sizi bir araya getiren öncelikli motivasyonunuz neydi e, diye senden bir başlamak istiyorum. Demolebin o sürecini dinleyicilere aktarman için. E, selamlar Gülsede. E, tabii ki e, ben Cevahir Akbaş, e, eğitmen, aynı zamanda e, fotoğrafçıyım. Ama son zamanlarda fotoğraf araştırmaları yaptım. E, ...sergi çalışmaları yürütmekteyim. Bizim açıkçası... ...bir araya geldiğimiz... ...dönem bundan yaklaşık... ...beş yıl önce Bekir'le birlikte... ...üniversitede fotoğraf bölümünde... ...okuduğumuz dönemde Demolab... ...İnisiyatifini kurmayı... ...karşımıza çıktı. Açıkçası o fikir... ...o zaman oluşmaya başladı ve... ...ondan kısa bir sürede sonra da bir araya gelerek... ...bunu yapmaya karar verdik. Çünkü o dönem ikimiz de... ...kent... Hikayeleri üzerine çalışıyorduk, e, ilgi odamızda vardı, çeşitli sorunları görüyorduk ve aslında farklı açılardan bakıyoruz veya aynı konuyu irdelerken e, bu e, bilgileri bir araya getirme, bunları bir arada toplama veya bunun üzerine işler yaratacağımız zaman başkalarını da davet ederek neler yapabiliriz sorusu üzerine biraz e, bir araya geldi diyebiliriz ve e, bu süreçte de aslında e, çeşitli konularda, sadece e, artık kent değil Biraz ekoloji, biraz e, e, insan hakları, yine toplumsal meselelere de odaklanarak çalışmalarımızı yürütmeye çalıştık. Aslında biraz da hani dert edildiğiniz bir mevzu vardı ve onun üzerine gittiniz diye de anlıyorum ben bunu. Peki şimdiye kadar hani Bekir sana sormak istiyorum hani neler yaptınız? Birçok sergi yaptığınızı görüyorum çok aslında neredeyse her gün bir kolektif serginiz var gibi düşünüyorum baktığım zaman biraz o sergilerden bahsedebilir misin? Hangi sergileri açtınız? Tabii e, merhabalar. Öncelikle çok selamlar hepinize. E, biz aslında Cevair'in dediği gibi akademide bir araya geldikten sonra işlerimizin bir arada e, birbirleriyle konuştuğunu ya da bu konuları ortak olarak dert edindiğimizi fark ettik. Ve aslında söylediğimiz sözün de biraz daha oturması açısından ya da bizle alakalı benzer İnsanlara da bir araya girerek sözümüzü güçlendirmeye çalıştık. Sergilerimizde de ilk başta aslında öğrencilik dönemimizde yaptığımız, e, yanılmıyorsam beni düzeltebilirsin Cevahir, e, fermantasyon sergisiyle başlamıştık. E, pardon, doyma noktasıyla başlamıştık TÜYAP'ta. Orada da aslında yine e, yanılmıyorsam bir 12-13 arkadaşımızla birlikte e, yine ortak bir tema belirleyerek e, sergimizi yapmıştık. Arkasından fermantasyon sergisi gerçekleşti karşı sanatta. Ee, orada da yine benzer bir şekilde yanılmıyorsam bir 15-16 arkadaş bir araya gelmiştik. Ee, ardından e, izole proje kapsamında bu pandemi döneminde aslında hepimiz evlerde ve uzak olduğumuz dönemde bir araya girerek bir proje yapmıştık. Ee, yanılmıyorsam daha sonra da en son olarak e, Kıraathan İstanbul'da sessizlik biçimleri sergisini hazırladık. Bunlarda sabit partnerlerimiz olduğu gibi değişken partnerlerimiz de oldu. Ama dediğim gibi aslında ortaya attığımız bir sözü kuvvetlendirebilecek şekilde fotoğraf inisiyatifi gibi girsek dahi sadece fotoğraf değil, farklı disiplinlerden de birçok arkadaşımızı katarak sözümüzü kuvvetlendirmeye çalıştık diyebilirim. Teşekkürler. O karansal çerçeve meclisine geleceğim Derya'ya soracağım onu ama ondan <gülüyor> önce biraz da tabii bu programlar bağımsızlarla konuşmaları olduğu için hani en çok da bağımsızların yapısını merak ediyoruz O yüzden Cevahir'e döneceğim ben tekrar Hani nasıl bir yapınız var Çünkü sergilerinize farklı farklı isimler görüyoruz aynı zamanda ekibe hangi aşamada sanatçılar dahil oluyor ve e, yani böyle bir tematik projelendirmeden çok sergilerle sanatçıların ekibe katılarak büyüyen bir yapı gibi Düşündüm ben hep Demolebi ama mesela kolektifte kaç kişisiniz? O sanatçılarla daha sonra da yine kolektif işler üretmek için devam ediyor musunuz gibi böyle yapısal sorularım var. Onları cevaplarsam süper olur. Tabii ki. yani Açıkçası Bekir'in de bahsettiği gibi iki kişi kurduğumuzda ve Zaten iki kişi devam etmeyeceğini biliyorduk. Yani o kuruluş amacı veya işte ne yapacağımızı netleştirirken başladığımızda çok kısa sürede aslında iki kuruculu, 7-8 tane sabit üyesi olan, çünkü o 8 kişilik ekipte kendimizi biçtiğimiz roller de var. Kendi içimizde editör yerler işleri yapan, tasarım işlerini yapan, e, iletişim kısmını yürüten veya işte akademik olarak bize e, bilgi paylaşımında veya çerçevemizi e, belirlerken e, görev dağılımı yaptığımız, kendi iş paylaşımı yaptığımız veya işte e, beraber bir e, projeyi çalışacaksak orada yine çekim sürecinde görev dağılımı yapabildiğimiz bir yapımız var. Ama Demolab işte e, bağımsızlığını... Burada kendi sürdürülebilirliğinden sonra daha iyi işler ve daha kapsayıcı işler yapabilmek için davet programını açtı. Yani bu bir program olarak geçmese de yapısı hep öyle devam etti. Doyma noktasında o çerçevesini belirlediğimiz serginin nasıl yapacağımız net olması da o çerçevede sanatçıları dahil etmeye başladık. Yine fermentasyonda farklı bir e, uygulamaya giderek doğrudan e, bizim e, görüşünü beğendiğimiz, sözünü beğendiğimiz inisiyatifleri davet ederek aslında daha üst yapıları davet ettik. Ve e, ferm, açıkçası izole projekte de e, bir alan yaratmayı hedef alarak yine bir projemiz bu sefer bir sergi değil, bir e, sanat alanı, e, görünürlük alanı yaratmak üzerine e, yaklaşık 80 kişinin iyiye e, ulaştığı bir e, davet e, programını aslında orada süreçte bizim projemize dahil olan kişilerle birlikte e, yolunu çizdik onlarla tasarladık sergiler de böyle oldu yani biz bunu yapıyoruz şu işini ver değil e, sizlerle birlikte bu sergiyi beraber yapmak istiyoruz demo bunun için bir alan buldu ve bu sergiyi aslında nasıl yürütebiliriz gibi bir yapımız var Bundan sonraki projelerde de aslında yani hep bu mantıktan çıkmadan bir proje geliştirdiğimizde o projeye işleriyle, üretimleriyle, düşüncesiyle kim katkı sağlayabilecekse davet etmekten çekinmiyoruz. Evet anladım. Yani tam bu aşamada da aslında Derya'ya sormak istiyorum biraz da. Çünkü hani fotoğraf kolektif olarak yola çıktınız ama daha sonra sergilerle beraber farklı mecraları da kullanarak farklı alanlardan sanatçılarla birlikte çalıştığınız. Dolayısıyla disiplinler arası çalışıyorsunuz. Evet. Peki, belli bir metodunuz var mı? Yani karamsal çerçeve üzerine konuşurken nasıl bir çalışma yöntemi izliyorsunuz? Ee, yani çünkü Bu da bir ee, kolektif çalışma biçimi sonuçta. Her ne kadar e, siz davet etseniz de sanatçıyı bir tema belirleseniz de o süreci belirleyen de o kolektif çalışmanın biraz da yöntemi oluyor. Ee, bunu da sessizlik biçimleri sergisiyle ilgili okuduğum yazılarla çıkarttım. Ben ne yazık ki o sergiyi göremedim. E, Derya biraz e, bu yöntemsel olarak karamsal çerçeve nasıl genişliyor, nasıl bir süreç izliyorsunuz? Belki bunu sessizlik biçimleri sergisiyle bağdaştırarak e, konuşabiliriz. Tabii ki. E, bu arada herkese tüm bağımsızlara selam burada. E, şimdi bağımsız olmak çok zor ama bir yandan da çok özgürleştirici. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, şöyle sessizlik biçimleri bizim bir anlamda bir sessizliği bozma biçimimiz oldu. Ee, ve orada tabii ki yani bu ortak derdi paylaşmak çok zor değildi. Ee, karşımıza bir, bir anda birçok sanatçı çıktı. Ee, ve biz de baktık ki çok dağınık şeyler konuşuyoruz. Ee, yani birçok alanda sessizlikten aslında şikayetçiyiz. Ee, ve bunları böyle önce aslında hani bir konu bulmakta zorlanmadık. Bunları gruplamakta zorlandık diyebilirim. Ama böyle konuşa konuşa aslında biraz siste yürümek gibi en başta ne olduğunu bilmiyorsunuz ama bir süre sonra böyle beliriyor. İkili bir ayrım belirdi. İşte bir ışık fikri olsa mı, bir renk fikri olsa mı diye ben de temel eğitimcilik var. Böyle hemen Ayşun'un plastik bir karşılığı olabilir mi gibi bir şeyle yola çıktım. Oradan işte Bekir'den iyi bir fikir çıktı, Cevahir'den iyi bir çıktı, Emirkan geldi, bize bir ışık tasarımı yaptı ve yani aslında grubun içinde de herkes o koca kumaşı bir yere çekiştiriyor ee, ve böylece her şey yerine oturuyor. Ee, tabii bunlar hiç kısa zamanda olmuyor. Yani biz böyle arada işte proje yazıyoruz, birden böyle hevesleniyoruz, bazen oluyor bazen olmuyor. Ee, sergi yapmasak bile sürekli aslında aşağıda bir şeyler de devam ediyor. Ee, çocuklarla atölye yapmıştı Demolab. Yani sadece proje yazma ya da sergi yapma değil, bir yöntem üretme. İşte bunu buradan yapalım, drive'a iş toplayalım bile bir yöntem olabiliyor. Ve bu gibi şeyleri yaparken bir yandan da içeriğini olgunlaştırdığımızı fark ediyoruz. Aslında bayağı zamanla yayılan şeyler oluyor, projeler oluyor bunlar. Ekibin içinde işte farklı disiplinlere göre herkesin iş bölümünden de söz etti az önce Cevahir. Ben daha çok hani ressam olup da esnemeye çalışıp yardım isteyen <gülüyor> pozisyonda oluyorum veya... Ee, ekibin yazılarını yazan işte Bekir'le Cevahir daha çok bu editoryal seçimi yapan Tabii bir yandan bunları yapabilmek için her şeyi takip ediyor olmamız gerekiyor her şeyi herkesi takip ediyor olmamız gerekebiliyor ee, o mesaiye hakim olmak işte o alana hakim olmak fotoğrafçıları bu konuda hakikaten tebrik ediyorum ağları çok güzel kuruyorsunuz gerçekten ee, yani biraz hani fotoğrafta yola çıkmasının bence böyle bir şey var hani e, Fotoğraftan yola çıktığı için biraz daha rahat gelişebildiğini düşünüyorum demolabım. Ama çok farklı alanlara da gidiyor. Sessizlik biçimlerinde de toparlayacak olursam yazılar, okuduklarımız, o dönemde ortak hislerimiz bunlar çok etkili oldu. Sonra bir yandan diğer disiplinlerden yazarlarımızın eklenmesi inanılmaz etkili oldu. Ondan sonra gazeteci arkadaşlarımızın işte Nevruz'un Metinleri etkili oldu. Ee, ve e, birlikte ördük. Yani işte e, Çisel Karaca, Besuz Yalsan, Merveşen yani onların hepsi yani bu yazıları ördük ve serginin tamamı da serginin iskeleti de böyle örülmüş oldu. Ee, disiplinler arası bir yerden beslendik diyebilirim. İkincisi mekanda yani kıraathane de bize bağımsız olarak e, çok ciddi bir alan açtı. Ve e, bütün ihtiyaçlarımız orada karşıladı bize ...hani tahmin ettiğimizden daha fazla mekan tahsis etti. Bunlar da çok önemliydi. Tabii bahsettiğim şeyler çok önemli. O süreç olarak bazen şey oluyor... ...sergiyle karşılaşıyorsunuz ama... ...onun arkasında ciddi bir birbirinden beslenme var. Bence hani izleyici açısından, izleyiciye geçme açısından da çok önemli oluyor. İzleyiciyle buluşma noktasında... O e, emek daha görünür oluyor bence çünkü üzerine çok kafa yoruluyor. Özellikle sanatçılar için bu süreç yönetimi de çok önemli. Ondan da bahsetmiş oldum. E, tabii hiç kolay değil ama anladığım kadarıyla hani yapısal olarak hani üçünüz bu süreci bir şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Peki kraltanızı alan açtığını söylediniz. Aynı zamanda şu soruyu da sormak istiyorum yeri gelmişken herhangi bir e, fon kaynağından. Yararlanıyor musunuz ya da bu sergi bütçelerini nasıl karşılıyorsunuz? Onu şöyle bahsedebilirim açıkçası. Yani tamamen kendi cebimizden karşıladığımız yani her sanatçı kendi açıkçası bütçesini veya işte ortak giderler için ufak paralar topladığımız kendi içimizde bir kumbaramız olduğu dönemler oldu. Bazı tabii projelerde o alanın zaten bir sergi bütçesi oluyor. Oradan faydalandığımız durum dar var işte ya bu açıkçası bağımsız olmak bunu da gerekiyor. bütçe yönetimini sağlayabilmek veya işte çözümler üretebilmek gibi sergileme konusunda da e sonuçta her şey e yine e en son biz e yapıyoruz veya tamamlamamız gerekiyor e fon e başvurduğumuz dönem oldu e yani doğrudan fonla çalıştık değil ama açıkçası şu da bizim için bir e çözüm alanı oluyor biz projemizi geliştirdikten sonra e, fonu olan mekanlarda görüşerek aslında onların fonu üzerinden o alanları kullanabiliyoruz. Doğrudan ekonomik olarak bir e, para almasak da e, alan yaratılmış, fonlarda yaratılmış alanlar üzerinden biz o alanları da e, değerlendirebiliyoruz. Yani genellikle işte Kıratane'ye gittiğimizde böyle bir projemizde e, bir onaylandığımızda veya işte mekanı alabildiğimizde veya karşı sanatla da daha önce böyle Yaptığımızda e, olumlu sonuçlar olarak veya TÜYOP için yine başvurumuz olumlu sonuçlandığında biz aslında e, doğrudan e, bir para olarak almasak da e, mekan e, yardımını almış bulunuyoruz. Zaten demonun da biraz amacı bu. Yani bu güç olarak veya projelerimiz daha profesyonel yaparak alan yaratma konusunda birçok kişiye imkan sağlamış oluyoruz diyebilirim. Hı hı. Dolayısıyla aslında şöyle bir e, şey üstleniyorsunuz. yani Bu tematik sergileri e, bir yandan o e, sanatçıları bu sürece dahil ederken bir yandan da bu e, başvurularınızla dediğim gibi hani e, alan açmıştı oluyorsunuz. Bu mekan sağlama konusunda bir nevi fon kaynağı da aslında e, parasal olmasa bile bir destek almış oluyorsunuz. Ee, peki ben e, Bekir'e sormak istiyorum. E, bu e, aslında biraz şeye geri döneceğim tekrar bu. E, derya anlatırken e, aklıma geldi o fon kaynağını sormak. Tekrar sessizlik biçimlerine geri dönmek istiyorum. E, bu son sergiyle birlikte, e, yani Demel'ın Lebin şimdiye kadar yaptığı sergiler arasında daha böyle farklı bir yapıya doğru ilerlediğini düşünüyor musun? Çünkü çok farklı disiplinler var, çok farklı mecralar kullanılmış sergide. Bir yandan hani deryanın da o çizgi karamsal çerçeve birlikte bunu çalışıyor olmanız, öyle bir süreç olarak yaşıyor olmanız ve derya ile birlikte geçiriniz o küratörlük süreciyle birlikte daha farklı bir yapıya doğru. Gidiyor mu Demolab? Çünkü cemahir biraz önce sürekli değiştiğini de söylemişti. Ne düşünüyorsun bu konuda? Aslında bu süreçte farklı disiplinlerin ya da farklı şekilde malzemeleri kullanmamız bizim için çok sürpriz de değil. Yani biz akademide ne kadar fotoğraf okusak bile hani bölümümüz bu konuda ya da okuduğumuz süreçte hiç zaman için bizi fotoğrafla hiç kasmadı. Yani mezuniyetimizde dahi hani o kadar bölümümüzde dahi olabildiğince farklı disiplinleri yani fotoğraf ...tan ziyade video ya da benzer görsellerden ziyade... Yani ...heykel yapıp bambaşka bir enstelasyona girip işlerle de mezun olabildik... ...ya da bunları da e, okuduğumuz süreçlerde aslında geliştirebildik. O yüzden işlerimizde hiçbir zaman için fotoğraf ya da çerçevesini düşünmedik... ...ne kadar bir fotoğraf kolektifi veya inisiyatifi olarak görünsek bile... E, ...o yüzden şeye çok açığız... ...yani Derya'yla da çalışmamızın ya da Derya'nın da bizle alakalı... ...bu kadar iyi çalışmasının aslında sebeplerinden biri bu... ...hiçbir şekilde onunla alakalı bir sınırlı çerçevemiz yok... E, bu fon süreciyle alakalı da e, aslında fon bizim gerçekten son düşündüğümüz şey oluyordu. Yani e, bir sözümüz ortaya çıkıyor. Bununla alakalı e, gerekli çalışmaları, gerekli arkadaşlarla ya da böyle e, o süreçte o kadar aslında e, doğal olarak ilerliyor ki. Yani böyle şu, şu olsun bu olsun ya da bu işi de alalım Cevahir'in dediği gibi hiçbir şekilde böyle bir sınırlamamız olmadı. Yani gerçekten biraz yolda düzeldi ve... E, bu aslında sürprizler o son dakikada olan o e, doğaçlama olanlarda sergimizi daha güzel, daha böyle tatlı bir hale getirmeye başladı. E, fon olayında da e, bir türlü bir türlü aslında döndü. Yani ya herhalde yaptığımız işler alakalı bir şeyler yolunda gitti, bir şeyler toparlanmış oldu. Tabii ki fonda isteme önemli çünkü daha özgür olabiliyoruz ya da istediğimiz gibi biraz daha toparlayabiliyoruz ama farklı malzemeleri kullanmamızın da avantajı böyle olabiliyor. Fona göre, e, bütçemize göre genişleyebiliyoruz ya da biraz daha daha makul ölçülerde malzemeleri kullanarak da e, aslında ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Farklı bir şekle dönüşmesi de aslında o da çok planlı ya da programlı bir süreç değil. E, konuyla alakalı, gelen arkadaşlarla alakalı gerçekten şekilleniyoruz. Ve farkında olmadan o kadar e, bence hani tatlı bir hale dönüyor ki e, çok da fazla kontrol etme ihtiyacı ya da bu kontrolü elimizde tutma ihtiyacımız olmuyor zaten. Biz bundan memnunuz yani. <gülüyor> Evet, evet. Yani sonuçta kendi kendinize yetebiliyorsunuz. Bir yandan da belirttiğin şey çok önemli. Aslında bir projeyi ya da aklınızda yapmak istediğiniz şey üzerinde çalışmaya başladığınız zaman ve ortaya çıktıktan sonra kaynak nasıl yaratabilirim ee, çok doğru bir çalışma biçimi. Hani bazen hani fonlar oluyor ama hani bu fonlar için bir şey yapmak değil. Önemli olan o projeyi gerçekten yapıyor olmayı istemek de önemli. Bir yandan da tabii hani bazen senin söylediğin gibi kaynaklar yetersiz olabiliyor. Keşke olsa da daha farklı bir şey yapsak gibi. O da kaynaklar da bizi aslında bir nevi yönlendiriyor. Ya. Yani, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben son bir şey daha sormak istiyorum. Aslında daha çok bu seslik biçimde üzerine aklımı kurcalayan birkaç soru vardı ama kısıtlı bir süremiz var. Son olarak şeyi soracağım. Derya bundan sonra nasıl devam etmek istiyorsunuz? Hani üçünüze de sorabilirim. E, aklınıza başka e, sessizlik biçimleri gibi çok, çok yönlü çalıştığınız, uzun bir süreçten geçtiğiniz e, kente dair e, e, başka projeleriniz var mı? Aslında projeler var ama ben böyle bir olgunlaşmadan çok konuşamıyorum hakkında. Yani o kelimeleri bulamıyorum hiçbir zaman. E, ama tabii ki var ve yani her zaman e, Bekir'in de Cevahir'in de belirttiği gibi ekip de hiç belli olmaz. Yani çok gelişebilecektir. Bu arada az önce şeyi söylememiştim. Onu hemen bir eklemek istiyorum. Bu sessizlik biçimleri için format değişiyor demiştik ya. Suzi Asa, Burcu Yaşin, Çisel Karacebe ve Merveşe'nin yazılarından oluşan bir katalog yazısı ekibi vardı. İlk üç yazarın okumalarını daha sonra bir ses enstalasyonu yapmıştık. Yani bir dahaki sergide ne neye dönüşecek gerçekten ben de sürpriz ve merak ediyorum. Sürpriz olarak kalsın şimdilik. Sözü Bekir'e ve Cevahir'e vereyim. Ya ben de hep şeyi düşünüyorum. Bir gün gerçekten çünkü biz artık şunu, şunu, o kafadan çıktık yani. Yani biz bunun için işte ses stabilizasyonunda sesle ilgili bir şey yapalım mı demiyoruz. Yani bu konuda bir eksikliğimiz varsa o konuda kim en iyi yapabilir, bunu en iyi kim anlatabilirse onu bulmaya çalışıyoruz veya ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, yine denediğimiz farklı şeylerden biri ışık enstallasyonuydu bunun için ilgili bir arkadaşımıza gittik yine bir tane ses yerleştirmesi vardı Erener yola gittik onun da çalışmaları vardı emirkan öğretim vardı ben bazen şunu düşünüyorum Yani belki bir gün bir fikir geldik birisinden ve geliştirecekler belki biz hiç dahil olmayacağız ama yine o projenin gerçekleşmesi için tüm emeğimizi kullanacağız Belki de o zaman daha da bu amacımız belli olacak. O alan yaratabilmek, bir projenin var olabilmesi için veya görünür olabilmesi için tüm bilgimizi yine kullandığımız ama bu süper eserlerimizin olmadığı demodan projeler de yer alabilecek. O tabii bence şu an bağımsızlar konusundaki diskli konulardan biri ekonomik kriz hissedildiği sürece bağımsızların da hareket alanları e, önümüzdeki dönemde azalacakları gibi geliyor. Bence buna şu an kafa yormak gerekiyor. Biz bunu çünkü e, ne kadar proje düşünsek de eskisi kadar rahat olamayacağız. Bu sefer daha fazla çalışmak zorunda kalacağız. E, evet bu bir mücadele ama yorucu olacağı kesin. Çok teşekkürler. Aynı son olarak Bekir senin söylemek istediğin bir şey var mı? Çok az baktınız kaldı. Hayır, çok teşekkür ederim. Öncelikle bize böyle bir alan açtığınız için gerçekten en azından Demolab'in yaptıkları, yapabilecekleri ya da yaptığımız geçmiş projelerle alakalı nasıl bir kapsam üzerine kafamızı yorduğumuzu anlatabildiğimiz için böyle bir alan açtığınız için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Cevahir, Derya ve Bekir. Bu hafta konumuz Demolab inisiyatifinden Cevahir Akbaş, Bekir Dindar ve Derya Ülker'de bir sonraki programda Görüşmek üzere, hoşçakalın.